Wman jam'a ou jum'a fi ahd al-sabilin'ı gamlen ou akla ou şerbe gizda'ı ou dawa'ı ou wsa'im'ı fi عليه القضاء ou مثل المظاهر. Yani, huva is like the obvious. Wman kim eşy beraber olursa, cima ederse. Ev Cuma ya da kime Cuma edilirse, fi ahadis sebileyni, ön ya da arkadan, amiden kasten olursa bu, ev ekele, ev şeribe, bir şey yerse, içerse, rızaen bu gıda olabilir, ev devaen ya da ilaç olabilir. Peki ne halde kişi bunları yaparsa, yani eşiyle birlikte olmayı, yemeği, içmeyi, gıda ya da ilaç olarak Almayı ne olduğu halde yaparsa, Ova Sa'imun Fira Ramazan ayında oruçluyken bunu yaparsa ne gerekir buna? Aleihil Kada'u Wal Kefare. Hem kaza gerekir, hem kefaret gerekir. Ki bu nedir? Huwa Mislul Mudahir. Bu ne gibidir? Muzahirin misli gibidir. Muzahir kimdi? Eşine zahar yapıyordu. Yani diyordu ki ona, sırtın bana anamın sırtı gibi olsun, e, mahremi olan bir kadının e, bakması haram olan organına onu benzetiyorsa, e, buna e, benzeterek e, bana haram olsun diyorsa, sırtın bana haram olsun gibi bir ifade kullanıyorsa, o zaman zihar oluyordu, onunla beraber olamıyordu. Ta ki kefareti. Yerine getirince o zaman beraber olurdu. Bununla alakalı ayet nazil olmuştu ki Mücadele Suresinin ilk ayetleri bu hususu bize ifade eder. Orada kefaret neyle başlıyordu? Fetahri rakabe Önce köle azal etmek, sonra ise lem يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ İki ay peş peşe oruç tutmak vardı. Eğer bu yoksa o zaman 60 fakiri doyuracaktı. Yani kefaret zaharda olduğu gibi Zaharda olduğu gibi Kefaret orucu tutacaktı İki ay peş peşe 61 gün değil Ay 29 çekebilir 1 29 olsa O zaman kefaret 59 gün olur Bir günde kaza o tutmadığı gün hangisi ise O günü kaza eder 60 gün olur efendim Peki şimdi hem kaza hem kefaret gerekiyor Nerede gerekiyor? Eğer cinayet kamil olursa o zaman ceza da kamil olur. Cinayet nasıl kamil olur? Hem surette hem manada orucu bozan bir durum varsa, suret ve mana itibariyle. Mesela adam eşiyle beraber olsa fakat bu beraberlik işte ön ve arkadan değil de diyelim eşiyle beraber başka şekilde birlikte olurken Erkekte bir boşalma olsa, boşalma hali olsa burada bir e, zevk hali var. Dolayısıyla manen oruç bozulur ama suret cihetiyle yani bir e, birliktelik olmadığından dolayı normal yollarla bir birliktelik, bir duhul hadisesi olmadığından dolayı sureten bozulma olmaz. Sureten bozulma olmadığından dolayı orada Kefaret gerekmiyor. Nerede gerekmiyor? Mesela adam eşiyle beraber olduğu e, öyle kucaklaşırken vesaire daha farklı işler yaparken bir boşalma olsa o boşalmadan dolayı kaza gerekiyor. Ama bizzat duhul olsa birlikte olsalar e, cinsel beraberlik normal yollarla olsa o zaman hem kaza gerekiyor hem kefaret gerekiyor. Neden? Neden? eğer cinayet surette ve manada olursa ceza da kamil oluyor. E, ceza kamil oluyor. Yani cinayet kamil olursa ceza kamil. Cinayet ne zaman kamil olur? Hem suret hem manada oruç bozulursa. Surette bozulması eşlerin cinsel birlikteliği, manen bozulması zaten işte oradan nihai derecede bir zevke ulaşmış oluyorlar. Peki eğer surette bir Bozulma yok. Yani cinsel beraberlik normal yolla değil ama erkekte bir boşalma hali varsa o zaman cinayet nakıstır. Cinayet nakısı olunca ceza da kamil olmaz. Onun mislinde bir ceza olur. Yani cinsel ilişkiyle boşalmayan eşe ne gerekir? Eğer sadece cinsel ilişki dışında bir boşalma olursa erkekte ona sadece kaza orucu gerekir. Suret ve manada bir cinayet olursa, oruca cinayet olursa, o durumda ceza da kamil olur. Hem kaza, hem kefaret gerekir diyoruz. Şimdi yemek yedi, su içti ya da cinsel birlikteliği oldu bu kişinin. Ramazan ayında yaptı. Eğer eşi de istiyorsa tabii, eşi de istiyor isteyerek yaptıysa ikisine de kefaret Gerekiyor İkisine de kefaret gerekir. Fakat İmam Şafii'ye göre kişi kasti olarak yemek yer, su içer, orucunu bozarsa ona sadece kaza gerekir. Fakat Hanefi mezhebine göre ister kasten yemek yesin, su içsin veya eşiyle beraber olsun her durumda kaza gerekir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Arabi gelmişti alka to ehli fi nahar ramazana ya rasulullah demişti efendimiz ona atik rakabeten bir köle azadet yani buradan başlayarak ona zahar kefaretini sallallahu aleyhi ve sellem anlatmışlardı dolayısıyla burada oruca bir cinayet vardı kasıtlı olarak adam orucunu bozmuştu, eşiyle beraber olmuştu. E, oruca işlenen bir cinayet vardı. Yemek yemek kasıtlı olarak, su içmek kasıtlı olarak yine oruca karşı işlenen bir cinayet olduğundan dolayı bu durumlarda da kişiye hem kaza hem kefaret gerekiyor efendim diyoruz. Demek ki cıma ile cinsel birliktelikle kasten yemek yemek o su içmekle e, oruç bozulursa kişi hem kaza hem kefaret gerekiyor.